Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Yeah, Çıkardın beni Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada birlikteyiz. Programa Nezahat Bayramı 1958 tarihli bir kayıttan dinlediğimiz bir Malatya türküsüyle başladık. Kara Tren Gelmez Mola. Bu türkü Osmanlı'nın birçok cephede birden savaştığı yıllarda yakılmış bir türküydü. 1915 yılında gidenlerin geri dönmediği ve başlarına ne geldiğinin bilinmediği günlerde Anadolu'da neredeyse tek ulaşım aracı trenlerdi. Bir de kanılar vardı. Savaş yıllarında işte istasyona giren her kara tren ümitle beklenen haberleri değil kara haberleri getiriyordu çoğu zaman. Anaların, bacıların, eşlerin umutlu bekleyişleri de kara trenin acı bir çığlık atarak istasyondan uzaklaşmasıyla bir sonraki trene kadar erteleniyordu. Bu Türkiye'de bu umutsuz bekleyişin hikayesini anlatan bir türküydü. Her 27 Mart günü 154 ülkeden 750 sendikada örgütlü 4.6 milyon ulaştırma çalışanıyla Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu tarafından Dünya Demiryolu Emekçileri Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde garlar kapatılıp işte trenlerin başlangıç noktaları kentin dışına taşınır. Üstüne üstlük ülkenin iki metropol kentinde İstanbul'da ve Ankara'da banliyö taşımacılığı zaman zaman sekteye uğratılırken Demiryolu çalışanlarının sendikal hakları budanırken bugünün demiryolu emekçileri için ne anlam ifade ettiğini tahmin edebiliyorum. Yine de bugün Babil'den sonra da demiryolu emekçilerinin 27 Mart gününü kutlamak ve uzun yıllar demiryollarına hizmet eden rahmetli dedelerimin de ruhlarını şenlendirmek istedim. Çocukluğumu içinden Tren geçen mahallelerde yaşayanlar, ağaç traverslerin ve mahallenin yaşlı ve yorgun ahşap evlerinin duvarlarına sinmiş, yanmış kömürün ve yanmış motor yağının kokusunu, gecenin karanlık sessizliğini delip geçen trenlerin odalardaki yankısını unutamazlar. Sonraki hayatlarında da hat boyların kokusundan ve Trenlerin sesinden bir türlü kopamazlar. Benim de çocukluğum Samatya, Kule, Halkalı, Hat boyunda geçti. Bugün de yaşadığım köyün içinden geçen bir tren hattı var. Aileden demir yolcuyuz. Ailemin hikayesine geçmeden bir türkü daha dinletmek istiyorum. Abdullah Yüce söyleyecek uzayıp giden tren yolları. Ulular kızları nazlı dulalıh ah kızları salma I'm in you. Başında söz ettiğim gibi aileden demir yolcuyuz. Her iki dedem de demir yolcuydu. Küçük dedem Abbas'ın hikayesi de kendi kuşağının insanları gibiydi. Babasını Balkan Savaşı'nda kaybetmiş. Babası öldüğünde annesi ona iki aylık hamileymiş. Annesinin karnında zorlu bir yolculuktan sonra Romanya'dan Eskişehir'e gelmişler. Dedem 1900 yılında yani eski takvimle 1323'te Eskişehir'in Tokat köyünde dünyaya gelmiş. Yaşı el verince Kurtuluş Savaşı'na asker olarak katılmış. Sakarya'da savaşın acılarını, yokluğunu yaşamış. Anlatırdı rahmetli, azıkları ekmek, zeytinmiş. Bot yerine çarık yer, bir süre sonra ayakları yara bere içinde kalır, kurtlanır. Buna rağmen günlerce durmadan yürürlermiş. Savaş bitince birçok genç gibi o da demir yollarını tercih etmiş. Anadolu'nun dört bir tarafını Demir Ağlar'la öğren Kuşak'tandı rahmetli dedem. Samsun, Havza, Sivas, Tokat Turhal ve Zile, Amasya, Samurçay, Erzincan, Kemah ve Erzurum'da çalışmış da bir de kaza geçirmiş işte yol yok araç yok karda kışta erzak almak için kanılarla Sivas veya Kayseri'ye gidilirmiş o yolculuklardan birinde kanı bacağının üzerinden geçmiş. Yaşlılığında seke seke yürüldü rahmetli. Sonra Trakya Çorlu'ya tayini çıkmış. Oradan da 1951 yılında ailesiyle İstanbul'a Kule'ye gelmişler. Sirkeci halkalı banliyö hattında çok emeği vardır dedemin. Hat boylarında geçen koca bir ömür 1982 yılında Kule'de sona erdi. Teyzemden dinlemiştim. Hanlı Tren istasyonunda çalışırken Abbas Deden bir gece evde kulunun altında bir gramofonla gelmiş birkaç tane de 45'lik plak. Sonraki zamanlarda en çok dinlediği ve hüzünlendiği plak ümitlerim hep kırıldı. 45'liği olmuş. Büyük Dedem'in hikayesine geçmeden önce Abbas Dedem için Müzeyyen Senar'dan bu Hüzam şarkıyı dinletmek istiyorum. Ümitlerim hep kırıldı. Dedem Kerim'in hikayesinde de savaş ve yedi kule var. Dedemin babası Kolcu Faik Üsküp'te padişahın kolasıymış. İşte vergiyi toplar, babayı Ali'ye gönderdilermiş. Balkan Savaşı yıllarında Sırplar Üsküp'e girince o da adamlarını ve ailesini toplayıp Çeşme üzerinden İzmir'e gelmiş ve kısa bir süre sonra da işte çetesiyle Mustafa Kemal'in ordusuna katılmış. Çanakkale'de, Jonk savaşmışlar. Mustafa Supiler'in katlinde adı geçen Topal Osman'ı da tanımış. Ege'de Çakırcılı Mehmet Efe de arkadaş olmuş. Savaş bitince Ankara'da önce bir tuğla fabrikası kurmuş. Sonra o zamanki meclisin karşısında Mustafa Kemal'in emriyle bir otel inşa etmiş ve Balkanlardan gelen göçmenleri burada ağırlayıp Anadolu'nun değişik yerlerine göndermişler. Rahmetli büyük halam anlatıyordu. O yıllarda Ankara İstanbul arasında bozuk bir yol varmış ve zaman zaman eski bir kamyonla günlerce süren bir yolculukla İstanbul'a Tahtakale'ye gelip Yahudi bir esnaftan sünger yataklar alırlar ve aynı yoldan geri dönerlermiş. Uzun hikaye. Gün gelmiş askerlikten affını istemiş nikolcu Faik ve ailesiyle önce Bursa Nilüfer'de bir tütün çiftliğine gönderilmiş. Orada da yapamamış. işte Çiftliği kahyasına devredip kalabalık ailesiyle İstanbul'a Yedikule'ye yerleşmiş. Nifos köyünde yani şimdiki Florya semtinde Bostan yetiştirmiş. Nur Osmaniye'de de bir kahve işletmeye başlamış. İşte her sabah Nifos köyünden Karpuz, Banya ve Mısırları at arabasına yükler. Yolda fakir fukaraya dağıta dağıta neredeyse boşalan arabayla kuleye eve uğrar ve oradan da Nur Osmaniye'ye devam edermiş. Osmanlı'dan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nispeten ayrıcalıklı sınıftan gelip de orta hallık kalan tek ailesi herhalde. Ayrıca iyi ki de öyle kalmışız. 1936'da Nur Osmaniye'deki kahvede, masasında çay içerken kalbi durmuş zengin, gönüllü, rahmetli büyük dedemin. Sonra aile için zor yıllar başlamış, işte elde avuçta ne varsa tükenmiş. Kerim dedemin Hovarda kardeşi Şerafettin dayı Nifos köyündeki arsaları tek tek elden çıkarmış. İşte o yılların namlı eğlence mekanı, tepebaşı gazinosunu çok kez kapattığı anlatılırdı. Sonra Ankara'ya Tuğla Fabrikası'na gitmiş. İşte bir dönem hastalanınca soluğu yeniden Samatya'da almış. Orada da hayata veda etmiş. Kerim Dedem Yedikulecer Atölyesi'nde çalışıyormuş. Usta başılığa kadar yükselmiş ve birçok usta yetiştirmiş. Bir gün atölyede çalışırken bir demir çapak kaçmış gözüne ve bir gözünü kaybetmiş. İşte o kaybettiği gözünde takma cam bir göz vardı ve gece yatarken bir bardak suya koyardı gözünü. Dedemin evi Madame Angel'den kiraladığı İki katlı ahşap bir ev vardı. Döşemeleri ve merdivenleri yürürken gıcırdayan, bahçesinde kuyusu olan eski ahşap bir ev. Şimdi o ev yine yıkıntı olarak yerinde duruyor. Ahşap döşemelerin sesi hala kulaklarında ama dedemi hayal meyal hatırlıyorum. 1968 yılında ben daha... 6 yaşındayken o da tıpkı diğer dedem Abbas dedem gibi yedükle kulede hayata veda etti. Hani derler ya yazsam roman olur. Her iki dedemin hikayesi de öyle hikayeler. Bu türküyü de rahmetli Kerim dedem için çalıyorum. Muazzez Türünk'ten dinleyeceğiz. Tren gelir durmaz gider. Babamın yolu da Yedikule'de kesişmiş, tanışmışlar, birbirlerini sevmişler ve 1954'te de evlenmişler. 1960'lı yılların başında da bugün hala yaşadığımız Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Altınşehir Köyü'ne yerleşmişiz. 1962'de burada dünyaya gelmişim. Önceleri Sirkeci'den kalkan yolcu Katarları Halkalı'da son Trakya yolcusunu alır. Dumanlı tüttüre tüttüre, küçük çekmece gölünün kuzey kıyısını takip ederek gelir. Altınşehir'de durmadan Sazı Deren üzerindeki demir köprüyü geçip, kuzeybatıya doğru gölün kıyısını takip eden sula bir kavis çizerek oflaya puflaya gözden kaybolup giderlerdi. Çocuk ruhumda büyük bir heyecan yaratırdı bu trenler. Bilmediğim bir yerden gelip hiç tanımadığım insanları, bilmediğim başka topraklara, başka başka insanlara taşıyorlardı. Ve ben de çok istiyordum trenlere binip oralara gitmeyi, o insanları tanımayı. Sonraki yıllarda bu hayalimi birçok kez gerçekleştirdim ve tren yolculukları yaptım. Şimdi bir türkü daha dinleyeceğiz. Ürgüplü Kamil Atalay söyleyecek türküyü. Yürü tren yürü. Ellerin gelecekte yanında bu sa altın yaralı gözler <Gülüyor> başıma. Ellerin gelecekte yanında bu yaralı eller öldürüldü kolum İç adam başına ekleklemez, yağmur yağmayacağını artık söylemez sebiller sanfiar eden oy oy var kafir <Gülüyor> var İlk tarifeli yolcu treninin köyümüze gelişi 1960'lı yılların sonlarına çocukluğumun radyo günlerine denk düşüyor. İşte radyoda tıpkı trenler gibi çocukluk düşlerim beslerdi. Lambalı bir radyomuz vardı. İşte çalışmadan önce biraz ısınması gerekiyordu ve sonra ajans haberleri, Türküler, şarkılar, işte arkası yarın anonslu. Radyo tiyatrosu programları bazen de ne dediklerini anlamadığım başka dillerden, başka dünyalardan cızırtılı da olsa sesler, müzikler doldururdu odayı. Radyo bende bir tutkuydu ve bugün de evimde televizyon yok ama radyum hala başucumda. O yıllarda köyümüzün muhtarı Ayşe teyzeydi ve geçen yıl 93 yaşında. Hayata veda etti. Altınşehir'i bir tren istasyonu yapılmasında onun katkısı çok olmuş. İşte hep anlatırdı. Köyün nüfusu 20-30 saniyeydi ve bu da devlet demiryolları için problemdi. Ve tabi devlet demiryollarının kapısını az aşındırmamış kadın ve sonunda başarmıştı. Şimdi neşeli bir türkü var sırada. Yıldız Ayhan'dan dinleyeceğiz. Tren gelir, hoş gelir. Hi ren gelir, hoş gelir ley ley, limi limi ley. Mini, mini güzel gel bize, odaları hoş gelir. Mini, mini güzel gel bize, duydum yar bize gelir. Ley, ley, mini, mi, ley duydum yar bize gelir. Ley ley, mini, mi, ley. gelir hoş gelir. Mini, mini güzel gel bize, Topa gelir hoş gelir. Mini, mini, mini güzel. güzel gel. Hatırlıyorum önceleri trenin istasyonda durmasıyla kalkması neredeyse bir oluyordu. İnen bir iki kişi ya oluyordu ya da olmuyordu. E, tren tarife gereği istasyonda bir durup soluklanıyordu sadece. E, i̇stasyon dediysem öyle anamşan bir şey değildi. Yani kenarlarından demir raylarla desteklenen e, ahşap traverslerin arasında sıkıştırılmış toprak bir yükseltinin üzerine... Skarta'ya çıkmış, kapısı bacası olmayan bir e, ahşap vagon e, kondurmuşlardı. E, karda da istasyonun içerisi dışarısından e, daha soğuk oluyordu. E, sonra birisi bir kış bir bidon soba koyup e, sabah akşam trenin geliş saatlerinde e, bekleyenlerin çalı çırpığı odunla ısınma meselesini çözmelerini akıl etmişti. E, o da uzun sürmedi ama işte bir gün bidon sobayı çaldılar. E, i̇stikam taburun askerleri çalmıştır dediler. E, i̇şte her ilk baharda çekmece Gölü çayırına, e, saz kesmeye gelen ve bir süre sonra bazıları kışı da e, köyde geçiren çingeneler çalmıştır e, dediler. Yani nedense Çingeneleri seviyordum ve onlara atfedilen bu suçlamayı kabul etmem mümkün değildi. İşte askerlerdir deyip muhabbete müdahale ettiğimi hatırlıyorum. Sonra Çingeneleri hep sevdim. Sırada bir kırşehir türküsü var. Hulusi Gök meşeden dinleyeceğiz. Trene bindim de açtı gidiği. Ardından Yüksel Öztürk bir Sivas türküsü seslendirecek şarkışla treni. Aştı gedi tıbene aştı gedi kar etti bahma yanık Oylu, oydum sızılar, anayı babayı gömül arzular, ah yarayeler oylu, oydum sızılar, anayı babayı gömül arzular. Tren açıp sahibin usta, açı tren açıp sahibin usta, yürü tren yürü, giderim dostlar. gönümdeki elipçe yanında posta gönümdeki elipçe yanında posta yara ellerim onun oydu anayı babayı kimler yara yerler, Şarkıçla de savuştum ola Şarkıçla treni de savuştum ola Vardı ısılasına da kavuştum ola Vardı ısılasına da kavuştum ola ne diyor ki gele şu kardeşlerim Ne diyor ki gele şu kardeşlerim Gelin elbisesi de yakıştığım olan Vardır ısılasına da kavuştum olan Nadana çıktım da esiyor yerler. yeller. Turnadan çıktım da esiyor olur yeller. Yarimin adını da duymasın eller. O yarın adını da duymasın eller. Ben onu çok sevdim de sevmedi gitmek ben onu çok sevdim de sevmediğini derler. Gelin elbisesi de yakıştı. Köydeki çocuklar arasında o günlerde trenle ilgili bir de tekerleme dolaşırdı. İşte şöyle sirkeciden kalktı tren. Altınşehir'de yaptı fren. Öpsün seni Zeki Müren. Çocuklar bu tekerleme ile birbirlerini kızdırırlardı ve ben anlam veremezdim. Bu da Sonra zaman geçti ve Zeki Müren'i tanıdım ve olayı çözdüm. Nedense hiç sevmediğim, yaramaz hırçın, erkek çocukların ağzında bir küfür gibi dolaşan adıyla, namıyla Zeki Müren'i daha çok sevdim. Artık köyümüzde bir tren istasyonu yok. İşte uzun uzun vagonlarıyla trenler. Hala İstanbul yönünden gelip gölün kuzeyinden Edirne'ye doğru geçiyorlar sadece. Şair Haydar Ergülen bir şiirinde duygularımı çok güzel anlatmış. Kasvet koynumuza girdi ve orada durdu. Buharımızla ısınan o koca çocuk mer pek kısaymış trenin çocukluğu. Yine gelse o tren haş haşlı çörek ve sıcak sahleple yine kaldırsak onu heyhat ne tren ne çocukluk hiçbiri taşradan sökün etmiyor ey komşu şair küsecek taşra mı kaldı herkes büyüyünce dile sığmıyor evimizin önünden tren geçmiyor ya hayatı hakikat dediğim bir kara tren o da şair tesellisi bir hışımda geçer öbürden Sırada Nuri Yücel'den dinleyeceğimiz bir türkü var. Trene bindim, fırgatım geldi. Ardından Kazancı bedikten bir türkü dinleyeceğiz. Gölbaşı'na vardım. Geldi, um doktoru benden bilatım sordum Doktor bey da de bu derdini çökürdü. Kurtlamam kadar senin elinden. Yandım eller, yandım, yandım, yandım, yandım. Yandım. Çir anım kurtlamamga dersinin elinden yandım babam yandım yandım yandım yandım yandım yandım dağlar yandım yandım ledin Av halinden evreiri buyladı ama aliyet masasına hayatın anladı tlamam kadersinin elinden yandım doktor yandım yandı yandım yandı yandım. yandım anam yandım yandım Derenin alıcından alı burcundan şu derenin alıcından bana gelsen ölür müydün acından var. Lan ölür müdün açından şervar mı gel. Vay vay adal gel. Vay vay öldürdün beni. Biz yaştakiler tren çağının sonuna yetiştik bir anlamda. Tren yollarının bugün geldiği durum canımı yakıyor ama yani kapitalizmin totemi otomobilden ve otomobil uygarlığından nefret ediyorum. 1950'lerde Amerikan yardım programıyla başlayan asfalt çılgınlığı bugün de işte asma köprülerle, duble yollarla köyümüzün, hayatımızın içinden geçmeye, ona hükmetmeye devam ediyor. İnsanlar gaza bastıkça gezegenin ve üzerindeki tüm canlıların Yokuşa doğru gidişi hız kazanıyor. Bitsin artık bu otomobil çağının beyliği diyorum ama pek de umudum yok açıkçası. Bizleri de bitirmeden bitmeyecek gibi duruyor ne yazık ki. Dünyada demir yolların hikayesine de bir veya birkaç programda değinmek istiyorum. Yaklaşık 4600 yıllık çok uzun bir hikaye. İşte Mısır piramitlerinin yapımında taşları taşımak için kullanılan bronz raylarla başlayan hikaye. 4300 yıl sonra 1738'de İngiltere'de bir maden ocağında kullanmaya başlayarak hikayesini Avrupa'da sürdürmeye devam etmiş. Sonra Kuzey ve Güney Amerika, Asya Afrika ve Avustralya'da demir ağlarla örülmüş. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 1.500.000 kilometre Uzunluğunda bir demiryolu ağı var. İşte bugün kutup bölgeleri, Amazon nehri, Büyük Sahra, Afrika savanaları, Arabistan çölü, Sibirya stepleri, Orta Asya bozkırları, Güneydoğu Asya tropikal ormanlık alanları ve Avustralya'nın büyük düzlükleri dışında hemen her yere trenle ulaşmak mümkün. Tolstoy'dan Agatha Christie'ye kadar birçok yazarın yapıtlarına kadar girmiş, i̇şte sinema tarihinin ilk hareketli görüntüsünde başrolü oynamış, hakkında on binlerce şarkılar yazılmış, hat boylarının bu büyülü dünyası, hikayeleri benim de yaşamımda derin izler bıraktı. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bu programın ve daha önceki programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Demiryolu emekçilerinin günü kutlu olsun. Yaşamlarını, hat boylarını adayan ve bugün hayatta olmayan bütün demiryolu emekçilerinin sevgili dedelerim Abbas ve Kerim'in ruhları şan olsun. Onları, çocukluğumun kara trenlerini ve Zeki Müren'i çok özlüyorum. Programı Hacı Taşan'dan dinleyeceğimiz bir Kırşehir türküsüyle kapatmak istiyorum. Ankara'da yedik taze meyveyi. Haftaya Pazartesi 95.0 Açık Radyo'da, Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay, hepinize sağlıklı, umutlu ve İyiliklerle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. o şekinmişim yalan dünyadır keşkünden de sildirmez en kuyayıt söylerim alama las anamın oğlu var beni ne neci söyleyin anama. anam at anamdan gayrısı Yalan ağlasın sün diye köye yolladı söyleyin anama, anam anam alasın anamın oğlu var ben nenesin söyleyin babama Babam ağlarsın, <gülüyor> babamın oğlu var, gönlün enlesin. <gülüyor>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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz.